Mücadele Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Habibim, zevci hakkında seninle tartışıp duran, nihayet halinden Allah'a da şikayet etmekte olan kadının sözünü ve vecih ile Allah dinlemiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu. Çünkü Allah hakkıyla işitici, kemaliyle görücüdür. İçinizden zıhar yapa gelenlerin karıları onların anaları değildir. Anaları kendilerini doğuranlardan başkası değildir. Şüphe yok ki onlar herhalde çirkin ve yalan bir laf söylüyorlar. Muhakkak Allah çok bağışlayıcı, çok yarlıgayıcıdır. Kadınlarından zıhar ile ayrılmak isteyip de sonra dediklerini geri alacaklar için birbirleriyle temas etmezden evvel, bir köle azat etmek lazımdır. İşte size bununla öğüt veriliyor. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Fakat kim bunu bulamazsa, yine birbiriyle temas etmezden evvel, fasılasız iki ay oruç tutsun. Buna da güç getiremezse, altmış yoksul doyursun. Keffaretteki bu hafifletme, Allah'a ve peygamberine imanda sabah etmekte olduğunuz içindir. Bu hükümler Allah'ın tayin ettiği hadlerdir. Bunları kabul etmeyen kafirler için ise elem verici azap vardır. Allah'a ve peygamberine muhalefet etmekte olanlar kendilerinden evvelkilerin uğratıldıkları zillet gibi zillete ve helake giriftar edilmişlerdir. Halbuki biz onlara açık açık ayetler de indirmişizdir. Bunları inkar eden kafirlere horlayıcı bir azap vardır. O gündeki Allah onların hepsini diriltecek de kendilerine neler yaptıklarını haber verecektir. Allah bütün onları saymıştır. Onlarsa bunu unutmuşlardır. Allah her şeye hakkıyla şahittir.'' Görüp gibi bilmedin mi ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah şüphesiz hepsini bilir. Herhangi bir üçten bir fısıltı vaki olmaya dursun, muhakkak ki o bunların dördüncüsüdür. Bir beşten vuka gelmeye dursun, illa o bunların altıncısıdır. Bundan daha az, daha çok vaki olmaya dursun illa o, nerede olsalar bunların yanındadır. Sonra bütün yaptıklarını kıyamet gününde kendilerine haber verecektir O. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Fısıltı ile konuşmaktan men edilip de, sonra men edildikleri o hale dönmekte ve günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmakta olanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman, seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlarlar. Kendi aralarında da Allah bizi söyleye geldiğimiz yüzünden azaplandırmalı değil miydi derler. Onlara cehennem yeter, oraya girecekler. İşte o ne kötü dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız vakit günahı, düşmanlığı, peygambere isyanı fısıldaşmayın iyiliği, takvayı fısıldaşın ancak huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Öyle fısıltı sırf şeytandandır. İman edenleri tasaya düşürmek içindir bu. Halbuki bu Allah'ın izni olmaksızın onlara müminlere hiçbir şeyle zarar verici değildir. O halde müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman genişletin ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denilince de kalkıverin. Allah içinizden iman etmiş olanlarla kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini arttırır. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Siz peygambere mahrem bir şey arz etmek istediğiniz vakit, bu mahrem konuşmanızdan evvel sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı, daha temizdir. Eğer bulamazsanız şüphe yok ki Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Mahrem konuşmanızdan evvel sadakalar vereceğinizden korktunuz mu? Çünkü işte yapmadınız. Bununla beraber Allah sizin tevvelerinizi kabul etti. O halde dosdoğru namazı kılın. Zekatı verin, Allah'a ve peygamberine diğer emirlerin de itaat edin. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi dost edinenleri görmedin mi? Bunlar sizden de değildir, onlardan da değildir. Kendileri de bilip dururlarken onlar yalan yere yemin ederler. Allah onlar için çetin bir azap hazırladı. Hakikat, onların yapmakta oldukları işler ne kötüdür. Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler de, bununla insanları Allah yolundan çevirdiler. İşte onların hakkı horlayıcı bir azaptır. Onları ne malları, ne evlatları hiçbir vecih ile Allah'ın azabından kabil değil, kurtaramaz. ''Onlar ateş yaranıdırlar. Onlar orada ebedidirler. O gün Allah, onların hepsini diriltecek de ona da, size yemin ettikleri gibi yemin edeceklerdir. Onlar hakikaten bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gözünüzü açın ki onlar cidden yalancıların ta kendileridir. Bunları şeytan istila etmiş.'' Artık o bunlara Allah'ı hatırlamayı bile unutturmuştur. Bunlar şeytan fırkası mensuplarıdır. Gözünüzü açın ki şeytan fırkasına tabi olanlar hakikaten husrana düşenlerin ta kendileridir. Allah'a ve Peygamberine muhalefet edenler yok mu? Onlar şüphesiz ki en çok zillete düşenlerin içindedir. Allah şöyle yazmıştır. Andolsun ki ben galip geleceğim peygamberlerim de. Şüphesiz Allah yegane kuvvet sahibidir, mutlak galiptir. Allah'a ve ahiret gününe imanda sebat eden hiçbir kavmin Allah'a ve Resulüne muhalefet eden kimselerle, velev ki onlar bunların babaları ya oğulları ya biraderleri yahut soy sopları olsunlar, Dostlaşacaklarını görmezsin. Onlar o kimselerdir ki Allah imanı kalplerine yazmış. Bunları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Bunları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Bunlar orada ebedi kalıcıdırlar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah fırkasıdır. ''Gözünüzü açın ki Allah fırkası mensupları umduklarına erenlerin ta kendileridir.''